Buraya Fatih abi desem ki eşinizi dostunuzu ahbabınızı getirin Yüzüv abi Nazınız niyazınızla geçsin Gelin oraya da değil bir stadyuma adam dolduralım desem Soruyorum Ali hocam en fazla kaç tane adam Bütün nazımızın geçtikleri gelmesine rağmen kaç adam toplayabiliriz 200.000 Bugün YouTube'da hayal eden videoları 12 milyon tekil kişi tarafından izlendi. Tekil ne demek biliyor musun abi? Sizin hepiniz buradan bağlanın, aynı ip olduğu için bize bir gözüküyor. Bu demek. 12 milyon tekil izlenmesi var. Ve bu arkadaşların birçoğunun buraya gelme imkanı yokken sosyal medya vasıtasıyla ne mesajlar geliyor? <gülüyor> Namaza başlayanlar, Elhamdülillah tesettüre giden ablalar, abi üniversitede vesveseye düşmüştüm ve ateizm yolunu seçmiştim. Ya düşünebiliyor musun? Lütfen kelimelerin altına bak ya. Ateizm demek ne demek abi? Sonsuz, Sonsuz cehennem. cehennem. Bir trilyon ya on trilyon, yüz trilyon yıldan geçiyor ama bitmiyor abi. Sonsuz cehennem. Sonsuz İmam Gazali diyor ki kainattaki bütün gezegenler birer buğday anbarı olsa düşün sadece Samanyolu'da 400 milyar gezegen ve bir tavuk bir buğday yiyerek bir yıl boyunca tok kalsa buğdaylar biter sonsuzluk bitmez diyor. senin yüreğin dayanabiliyor mu yanından geçen bir kardeşinin sonsuz bir hayatı kaybedebilme ihtimaline karşı? Eğer dayanabiliyorsa sen sahabelere çok benzeyememişsin, çok bunları de alamamışsın. Örnek aldığın şahıslar ise ahirette, kabirde çok yolunu aydınlatamaz, çok işine yarayamaz. Bu yüzden abiler bu YouTube kanalı, sosyal medya gerçekten bu asrın çok ehemmiyetli, çok önemli bir kullanım aracı Seyde abi. Bugün konumuz biraz ciddi bir konu Fatih abi. Sizin de çok alakadar olduğunuz bir konu. Güneş eğer olgunlaşmaya müsait bir meyveye vurursa onu pişirirseydi abi. Ama leşe vurursa kokudur. Kur'an güneşinin bazı vurduğu leş düşünceler var abi, düşünceler ve bunlar bu asırda kokmaya başladı bu düşünceler. Nedir Mehmet kardeşim bu düşünce, düşünce bahsettiğin böyle kokuşmuş bir ekol çıktı ortaya. Bu ekol kendisine Kur'aniyun, yani hadisleri inkar eden, bizim elimizde Kur'an var, başka hiçbir şeye gerek yok diyor. Çok muhatap oluyorsunuz değil mi Fatih abi? Hadis, ya hadisler yalan, gerek yok. 1400 yıl önce gelmiş şeye iyi inanalım? Duydunuz mu abiler daha önce? Kur'an'ı yiyor, Bunlar kendilerine sosyal medyada hadis inkarcıları da diyorlar. Hadisi inkar edecekler abi. Ardından Peygamber aleyhisselamı inkar edecekler. Ardından ne olacak? Dinin kökünü kazımaya bir şekilde adım atacaklar. Hem de içeriden bir şekilde. Şimdi hadis siz belki buraya gelecek kadar bilinçlisiniz. Bir şeyleri de biliyorsunuzdur. Sizler aldanmayabilirsiniz. Ama genç arkadaşları aldatacak çok acayip silahları var. Ne diyorlar biliyor musun Fatih abi? Bir de ayeti delil alıyorlar. Diyorlar ki, yaş ve konu ne varsa biz Kur'an'da yazdık. Bakın bu bir ayettir. Ve diyor ki devamında, ''Malem her şeyi Kur'an yazmıştır. Sizin hadislere inanmanıza ne gerek vardır?'' diyor. Ve bugün birçok arkadaş maalesef bu kokuşmuş ekolün peşinde çok çok çok yanlışlara düşüyorlar. Ben sadece size Peygamber Aleyhisselam'ı barındıran iki tane ayet okumak istiyorum Seyyidi abi. Ayetin biri şöyle diyor. Onun konuşmuş olduğu her şey vahidir diyor. Heva ve hevesine konuşmaz. Şimdi bu ayeti az öncekiyle neden beraber söylemiyorlar Ömer sence? Bak bir ayetten söyleyeyim Ali İmran'dan. Ey Resulüm de ki beni seviyorlarsa sana ittiba edip benzesinler. Sence neden bunu da beraberinde söylemiyorlar? Ya görmüyor musun işte Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimize nasıl bir değer atfetmiş diye? Amaçları başka bir şey abi. Cihan arar, cihan içredir, arayı bilmezler. O mahiler ki, derya işledir deryayı bilmez. Ne diyor abi? O balık yüzünü denizi bilmez diyor. E bir tane adam buluyorlar, adam da iman ettiği Kur'anı bilmiyor. Bilmeyince ne yapıyor? Bak burada bir tane ayet var diyor ve yoldan rahatça çıkarabiliyor. Demek ki hakikatleri kısım kısım bilmek çok ciddi bir problem oluşturabilir. Biz bu hakikatlere bütüncül gözle bakmamız lazım. İşin devamında da abi şunu tahmin edip düşünüyorlar bence, şimdi bugün bir insan kendisini, bütün servetini, bütün mallarını ortaya koysa Fatih Kur'an'ı ortadan kaldırabilir mi? Bunun hiçbir imkanı yok değil mi? Hatta Kur'an'ın içinde bir mucize de bu. Şimdi bunu da onlar da biliyor değil mi? Kur'an'ı ortadan kaldıramayacaklarını bildiklerinden aşağıya abi ne yapıyorlar? Hadisleri irdelemeye başlıyorlar. Hadislere bir oyu kaçacak ki, bak hadisler yalandır diye Kur'an'ın anlaşılması çok eksik kalsın. Seyda abi benimle misin? İki tane örnek vereceğim abi sana. Sadece iki tane örnek. Şimdi Kur'an'ı koyalım Seyda abi. Hadisleri çıkaralım tamam mı? Buyur bakalım bana namazı anlat nasıl kılıyorsunuz? İmkar var mı abi? Fatih abi. Yok değil mi? Namazın şekil olarak kılınışı hadislerle bize bildirilmiş. Cilri aleyhisselam geliyor. Peygamber aleyhisselatu vesselama üretiyor. Peygamber Aleyhisselam'da ne diyor mütevatil hadiste? Ben ne yapıyorsam aynısını yapın diyor. Abi bak sana yemin ediyorum şu hadislere bir dokunsunlar, aradan 5-10 beş yıl geçsin Fatih. Olay ne olacak biliyor musun? Bak yemin ediyorum şöyle olacak. Ya bu Kur'an'da bahseden namaz var ya bu dua demek aslında. Amacı görüyor musun abi? Şeklin nasıl olduğunu Peygamber aleyhisselamın nasıl buyurduğunu kaldıracaklar Şahin abi. Ne olacak işin devamında? Altı parça olacak. Bir örnek daha vereceğim. Bu namaz örneğe oturdum abi. Soruyorum şimdi. Hadisi kaldır, Kur'an'a tek al. Nasıl namaz olacak? Çok probleme giriyor değil mi? Bir örnek daha vereceğim. Kur'an'ı koy, hadisi kaldır. Buyur bana zekatı anlat. Paraş nedir? Cizye nedir? Öşür nedir? Kırkta bir nedir? Fatih abicim siz imamsınız. Bunlar nerede geçiyor? Hadislerle bize bildiriliyor değil mi? Kur'an'da zekatı Emin ediyor ama işin ayrıntılı bir şekli kardeşim de beyan ediliyor? Hadislerle. Yani olayı görüyor musun abi? İşin altını kazmak istiyorlar. Baştan alayım konuyu tekrar edeyim. Kur'an-ı diye kendilerine hadislere inkar eden bir ekol çıktı ortaya. Ama bunların anlamadığı bir hadise var Seydi abicim Biz buzlu camda bölge görmedik abi. Biz bu işlere, bu hakikatlere iman ettik iman. Bakın abiler. Bu sizin hadis külliyatı dediğiniz olay var ya 10.000 muhaddis tarafından hadis halinde ama hayatını etmiş abi 10.000 muhaddis tarafından 400 yıl boyunca çilelerle toplanmıştır yani bu kadar ciddi emekler verilen bir, in, bir hadis külliyatına bir insan çıkıp diyebilir mi abi bu hadiste problem var şu hadiste problem var diye tahmin edebiliyor musun dünya kaç defa gezilmiştir abi bu alimler tarafından mesela sahih-i Buhari, sahih-i Müslim dedi zatların yazdığı hadisler 1150 yıldır bizim istifademize sunulur. <Gülüyor> 1150 yıldır problem yok da Vatikan'ıncu. Şimdi hadislerde yok, şunda yanlış, bunda yanlış. Bunlar mı başladı? Amaç farklı abi. İşin altında çok temiz olmayan bir niyet var. Ve tekrar söylüyorum. Bu arkadaşlar Bizim gençlerimizi eline almak için Seyda abi bir cümleyle başlıyorlar soruya. Diyorlar ki kardeşin 1400 yıl boyunca bunların karışmadan gelme ihtimali var mı adamlar? Soruyu anladın mı abi? Biz bugün buna çatır çatır cevap vereceğiz. Bakın abiler, hadisleri kaba taslak olarak üçe ayırıyorlar. Birincisi mütevazi hadis deniyor abi. Bunun anahtar kelimesini şöyle toplayacağız bugün Amza abi mütevazi hadis demek. Sağlam hadis demek diye koklayacağız. Kardeşim isim neydi? Beyaz tişörtlü. Furkan, mütevatir hadis ne demek? Nereye gittin? Nereye de gittin değil mi? Ne demek beysel? Sağlam hadis demek. Yani ne demek oluyor biliyor musun abi ayrıntısı? Yalanda ittifak etmeleri mümkün olmayan bir grup tarafından aynı hadis nakledilerek oluşturulmuş hadis zümleme ve kısmına. Mütevazil hadis deniyor abi. Sağlam hadis demek. Bakın abi bir örnek vereyim. Yunus bir gelsene. Yunus'u tanıyor musunuz abiler? Bizim eczacımız Yunus kardeşim. Buyur sana Mikrofonu da vereyim Yunus. Şimdi Yunus, senden kardeşim bir şey rica edeceğim. Heyecanlı mısın Yunus? Bugün Yunus'un da dersi var. Yeni gelenimiz çıkıyor artık sahneye. Yunus. <gülüyor> kardeşim senden bir şey rica edeceğim. Abi Şu bir tane boşuna verdim. O zaman giydiriyorsun zaten. <gülüyor> şimdi bak Yunus. Şuradan konuşacağım da sakat olur. Yunus, bunu koparabilir misin kardeşim? Tabii ki abi. Heh. Tamam. El attığın zaman koparabilirsin değil mi? Onda problem yok. Yunus bunu koparabilir misin? Yavaş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, böyle elinde kalır işte. Bak şimdi, bak abi. Az önceki şunu bir raviden gelen bir hadis düşünür abi. Eğer bunun kaynağı bir tane olsaydı Şahin abi kolayca kopabilir. Şu halat binlerce bu iplikten örülüyor mu kocuncu? Örülüyor. Peki ben binlerce abi aynı ipliği aynı hadise, hepsi aynısına gidecek. Ay, teşekkür Aynı hadise binlerce ipliği getirsem getirsem getirsem getirsem, getirsem Ortaya bir tane halat çıksa, bu halatın kopma ihtimali olmaması var ya, işte buna mütevatir hadis deniyor Yunus. Allah razı olsun kardeşim. Bu kadar sağlam bir delille ulaşmış hadislere bugün hadis değildir yalan diyorlar Fatih. Görüyor musun? Şimdi bir soru soracağım size. Mehmet kardeşim bize mütevatir hadisi anlatıyorsun, doğru mu? Ahmet ne demek mütevatir hadis? Sağlam, sağlam hadis. Mehmet anlatıyorsun da benim ne işime yarayacak? Yalanlayan dinden çıkıyor. Bu kadar başka bir sorun yok. Yetmedi mi? Ciddi bir sorun yok mu sizce? Mütevatir hadis dediğin hadiseyi birçok alime göre yalanladığın an bitti abi. Yaptığın yapacağın ne varsa bütün hepsi bitmiş demek. İkincisine meşhur hadis diyorlar abi. Mütevatir hadis gibi değil biraz daha... Böyle tom, sağlam değil ama bir düşük kademe, bir topluluk düşün, meşhur bir topluluk ama bu topluluğun naklettiği hadise meşhur hadis diyorlar. Bir altı daha var abi, haber vakit, o meşhur topluluğu da birkaç derece düşür abi. Öyle bir topluluktan nakledilerek gelen hadislere de kimisine göre tek bir kanaldan, kimisine göre öyle bir topluluktan nakledilerek gelen hadislere de abi arkadaşlar haberi i diyorlar. Şimdi bu mütevatil hadis o kadar ince işleniyor ki Seyyid abi adam gidiyor mesela hadisi dinlemeye dinleyeceği adam fasık. Ne demek fasık? Bir yere kasten günah işleyen. Hiç sormadan geri dönüyor koyuncu. Diyor ki bu arkadaşın sözüne itimat edilmez diyor. Ve o kadar istihbaratçı gibi davranıyorlar ki Fatih, yani ince ince eriyorlar, ince ince bakıyorlar, bu hadisin kaynağı nedir, kimden gelmiştir diye Yani böyle gidip de bir fatukopiciden KPSS notları çektirmeye baş, benzemez yani. Şimdi ayrıntılı bir şekilde biz mütevatil hadisi işleyeceğiz abi. Mütevatil hadis çok önemli. Hacı abi, gömlekli abi, önündeki isim neydi? Sen abi, Yunus abi, mütevatil hadisi anlatabildin mi? Ne demekti, aklında mı? Peki abi neden bu konu bizi bir şey önemli? Niye konuşuyoruz şimdi? Efendim? İnkar için. İnkar edersen ne olur mütevâtir hadisi? Bu sonsuz cehennem demek oluyor. Çok sıkıntılı bir durum. Bakın abiler başlayalım. Tevatür iki kısımdır. Mütevâtir hadis tevatür, aynı şey. Biri sarih tevatürdür. Yani bu yalanda ittifak etmeleri mümkün olmayan bir topluluk var ya Ahmet. Hepsi aynı cümleyi naklediyor. Ama bunu konuşarak bizzat yapıyor abi. Biri manevi tevatürdür. Manevi tevatür iki kısımdır. Biri sükutidir. Yani susarak onların doğru olduğunu gösteriyorlar. Yani sükut ile kabul gösterilmiş. Mesela bir cemaat içinde bir adam o cemaatin nazarı altında bir hadiseye haber verse cemaat onu tekzip etmezse yalanlamazsa sükut ile mukabele etse ne olur Fatih? Evet bu kabul edilmiş olur. Mesela şimdi Ahmet içeri beş kişi gelse. Düzek ki Ahmet, Ahmet abi, abi ne oldu kardeşim? Abi Ersin abi abi lemiştesi. Cemaatten de 250 adam sustu. Niye sustu abi? O... <gülüyor> Kabul Ol, çok güzel. Kim dedi onu? Ha, ne yani? Diğer 250 adam, 5 adamın getirdiğini ne yaparlar? Kabul ederler. Yani Ersin Kral neymiş? Amin. Eyvallah. İşte buna <gülüyor> skuti. Yani susarak kabul etmek deniyor. Bu mütevatilin abi alt dalları. Devam ediyoruz. Tekrar söylüyorum abi. Konu gerçekten çok ciddi ehemmiyetli. Ahmet sen kanmazsın. Dine bir heyecanı olan, Küçük kardeşi aldanır. Bu arkadaşlar yanına geldiğinde de senin anlatman üzerine bir vecivedir kardeşim. Çok çok çok dikkat. İkinci kısım tevatür manevi şudur ki. Bir hadisenin hukuna mesela bir kıyye taham, küçücük bir yemek abi 200 adamı tok etmiş, buyurmuş denilse fakat onu Haber verenler ayrı ayrı surette haber veriyorlar, biri bir çeşit, biri başka bir surette, diğeri başka bir şekilde beyan ederler. Bu da abi tevatürün ikinci kısmı. Şu demek, yani rakamlarda, sayılarda, cümlelerde değil Şahin abi ama bu arkadaşlar özde birleşiyorlar. Mesela bir adam giriyor içeri, abi Ersin kralın ağzını burnunu yavultmuşlar. Kaç kişi dedim? 30 kişi dalmışlar abi. Ardından biri daha geliyor. Abi Ersin oğlanı duydun mu? Yok ne oldu gidelim? Abi 70 kişi alttan gelmiş üstten çıkmış. Oradan başkası geliyor. Abi Ersin oğlanı duydun mu? Yok kardeşim oldu? Abi iki çocuk arayı almış. Ölünü dirini her gün birini. Tokat manyağı etmişler krala. Şimdi rakamda sorun var ama Ersin'in dayak yediği kesin. Doğru abi? İşte tevatür manevinin bir kısmı da bu şekilde oluyor abi. Özde ravilerin dedikleri doğru ama rakamlarda abi 30 mı 35 mi 40 mı diye ufak ufak farklılıklar olabiliyor. Evet. Muhaddisesinin muhakkikinden el-Hafız tabir ettikleri zatlar <gülüyor> lakal yüz bin hadisi hıfzına almış. Bir anladın mı? Dikkatler gitti herhalde. Turgay abi en son ne dedim anlayabildin mi? Hayır yüz bin kişi yüz bin kişi Yusuf Hanım mı vuracağım ne abi ya bin hadise aklın neredeyse artık he yüz kişi almıştım ya, din iman zekat Kur'an bana gel bakın abi öyle bu hadislerin nakleden öyle insanlar var ki abi, 100.000 hadisi hıfzına almış, 100.000 hadis, hadis. Düşünemiyor <gülüyor> musun? Bak abi, toparlıyorum baştan alıyorum. Bize bunları nakleden ravilerin abi, hadislerinde 100.000 yazıyor, şimdi 1-2 örnek kalışalım. Burada birçok arkadaş herhalde Hanifi'dir yanılmıyorsam. Bizim mezhep imamımız, İmam Ebu Hanife, kaç hadi ses böyle biliyor biliyor musun? 500 bin hadis ezberinde. <Gülüyor> Tübe abi. O hadislerin hepsi bir cümle değil. Kimileri 2-3 sayfa hadisler abi. <Gülüyor> Ahmet İbni Hanbel. Hanbelî mezhebinin imamı. 1 milyon hadis ezberinde biliyor. Bak abi kimlerin nasıl kalitede, kalibrede insanların güvendiği dağlara çomak sokmaya çalıştıklarına bak, hadisleri inkar ederek. Ve bu insanlar abi, mesela bu raviler, mesela gidiyor, Buhari bir gün abi, Buhari gidiyor, tam 40 gün boyunca bir yol yürüyor abi. 40 gün boyunca yol yürüdükten sonra bir hadis almak için gidiyor. Düşünüyor musunuz? Bir hadis için 40 gün yol yürüyor. Bir bakıyor abi, hadis alacağı kişi, Kimine göre elinde boş bir külah var, kimine göre bir oktan. Bir tane deveyi çekiyor, diyor ki kandırıyor, vermiyor elindekini. Diyor ki bu deveyi kandıran beni de kandırıyor, almıyor. Ve Sahih-i Buhari abi hangi hadisi gidip nereden alıyorsa gece rüyada bir de sahihine soruyor. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum abi Ve abi, Fatih abi, şimdi gittim. Ay sen bir hadis varmış alayım da değil abi bak şartları var yani senetler o kadar ilginç ki Mesela benden alacak ne lazım? Mehmet bin Hamid el Mersin'i Hamid'in oğlu Mehmet bir de Mersin'di Abi nüfus harakoluna kadar çıkabildi Yani bu mütemadir hadise bir insanın hiç yanlıştır demesi yoktur demesi Soruyorum abi akıl çağrımı. Yani bu insanlar ömrünü boşalmaz demiş böyle bir şekilde Birazdan bir iki olay daha okuyacağım size. Şu an ben heyecanla bekliyorum okumayı. Şu cümlelerin bitmesini bekliyorum. Hem 50 sene sabah namazını yatsı abdestiyle kılan, hem 50 sene olay anladınız mı? Sabah namazını yatsının abdestiyle kılıyor. <Gülüyor> e sen bu adamlara laf ediyorsun. İlyas anladın mı İlyas? Ne yapıyorlar 50 yıl? Yatsı yakalar sabaha kadar ibadet ediyor. Yatsının abdestiyle sabahlanmaz. Ama üzülmeyin, bizde ne var böyle arkadaşlar biliyor musun? Abi. Bizim arkadaşlar böyle. Yatsının abdestiyle sabahlanmaz bir kramlar var. Yatsı böyle ağırlaşıyor abi. <gülüyor> Lan diyor sabah 10 dakika kalıp alertte bin diyor. <gülüyor> sabah 10 dakika kalıp kalkıyor, yatsının abdestiyle sabahlanmaz. <gülüyor> <gülüyor> Bizde ne var böyle maşallah Elhamdülillah. Şimdi bakın abiler, sonlara bağlayalım konuyu yavaş yavaş. Bir hadisin az önce sizlerle bir hadisin gelişini konuştuk ve bunu anlatan benim. Şuraya bir alim zat gelse, demek ki günlerce anlatacağım. Yani bu olayların altının ne kadar daha ayrıntılı olduğunu düşünebiliyor musunuz? Düşünemiyorsak seni düşünmüyor. Bizde niye hadis patladı? Ulan midye yemek için bir mezhep değiştireyim. Onun için hangi hadis bana şey olur. Öyle değil mi abi? Midye yemek için hadise bakıyoruz ya. Bu kadar koyu bir şey olabilir mi? Ve devamında ne yapıyoruz? Ya bence bu işin doğrusu böyledir diyoruz. Bak bence diyoruz abi bence ya. Ulan bence bırakıyorlar mı ya? Ya bu kadar emek verilmiş hadiselere sen nasıl bence diyorsun ya? Hiç mi vicdanlık alıyor. Bence denir mi hadiseye ayete ya? Bak abi bir tane muhaddis var. Kazakistan'a gidiyor bir hadis için. 20 yıl sonra evine geliyor hanıma diyor ki bu çocuk kimin diyor. Hanım diyor ki senin ya diyor 20 yıl oldu işte diyor. Ya bu adamın bu emeğine karşılık sen midye yemek için bence diyorsun ya. Televizyonda da öyle olmuyor mu abi izlemiyor musunuz televizyon? Ne diyorlar çok özür diliyorum iki soytarı çıkarıyorlar kurbanda tavuk kessek olur mu? Ya bu kadar basit olabilir mi bu işler ya? Ulan senin yüzünü kara tavuk görse 40 gün yumurta vermez. Sen nasıl bu kadar? Ha böyle diyebilir mi abi ya? Namazı Türkçe kırsak olur mu? Nelere parmak attıklarını görüyor musun abi? Görüyor musunuz? Ne kadar sakat ve zararlı cümlelere, sonsuz bir hayata, bir ailete bir kelimeyle kaybedebilir bu insanlar. Ve bizler de bunları izliyorsak bizlere de yazık olsun abi. Bir hadis naklediyorum. fesad ümmedim zamanında, bu hadiselerin olduğu zamanlar. Kim benim sünnetime temessük ederse, tutunursa yüz şehit sevabı alır diyor. Peygamber Aleyhisselatu vesselam, sen de hala neyi düşünüyorsun ya? Allah razı olsun, konuşma bitmiştir. El Fatiha. Az önce izlediğiniz video, belki de bundan uzun zaman önce 3 tane üniversite genci sadece bir hayaliydi. Ama baktığınız zaman, şu an hayaller belki de hayal hanem oldu. Eğer bu video size kadar ulaşmışsa, belki de daha fazla insana ulaşması lazım.